Bismillahirrahmanirrahim Araf Suresi Mekke'de nazil olmuş 206 ayettir. 1, 2 ve 3 Elif, Lam, Mim, Sad Bir kitap indirilmiş, indirilmiştir sana. Onunla insanları uyarman ve iman edenlere öğüt vermen için ondan dolayı görüşünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinden size Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlara uymayın. Ne de az öğüt dinliyorsunuz. Surenin baş tarafındaki harfler, yine huruf mukatta dediğimiz harflerdendir. Ve bu Rabbinden sana indirilmiş bir kitaptır. Ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı duyma diyor. Teala, onunla insanlardan kafirleri uyarma ve iman edenlere bir öğüt için buyurmuştur sonra allah Teala bütün alemlere hitap ederek Rabbinizden size indirilene uyur uyun buyunmaktadır siz ünlü olan peygamberin izinden gidin o her şeyin Rabbı ve maliki olandan indirilmiş bir kitabı size getirmiştir ondan başka dostlara uymayın sakın Resulünün getirdiğinin dışına çıkmayın bu takdirde Allah'ın hükmünün dışına çıkmış ve bir başkasının hükmüne dönmüş olursunuz buyurmuştur. 4, 5, 6 ve 7 Yüce kasabalar vardır ki biz onları helak etmişizdir. Geceleyin uyurken, öğleyin dinlenirken baskınımız gelip çattı onlara. Baskınımız geldiği zaman çağırışları biz gerçekten zalimlerdendik demekten başka bir şey olmadı. Andolsun ki Kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara soracağız. Peygamber olarak gönderilenlere de. Amdolsun ki onlara bilerek anlatacağız. Zaten gaybde değildik. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nice kasabalar vardır ki biz onları elçilerimize muhalefet edip onları yalanlamalarından ötürü helak etmişizdir buyuruyor. Bu yaptıklarının neticesinde hem dünyada rüsvaylık hem bununla beraber onların başına ahiret zilleti gelmiştir. Allah Azze ve Celle kendilerine Allah'ın emri baskını ve musibetleri gelenler geceleyin uyurken, öğleyin dinlenirken baskınımız gelip çarptı. Her iki vakitte gaflet vaktidir. Bu gaflet vaktinde de vaktinde de Allah Azze ve Celle onlara azap ettiğini buyuruyor ve baskınımız gelip çattığı zaman haykırışları burada da azab onlara geldiği zaman sözleri sadece günahlarını itiraftan ve kendilerinin buna layık olduğunu ifade eden başka bir şey değildir buyurmuştur ve Rabbimiz Sübhanahu ve Teala onların gönderildiği insanlara da gönderilen elçilere de bunun hesabını soracağız ve tebliğ ettin mi edildin mi bunların onlardan ikrar ettireceğizdir. diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünürden sorumlusunuz buyurmuştur 8 <gülüyor> evet. ve 9 tartı o gün haktır Kimin terazisi ağır basarsa işte onlar felaha erenlerin kendileridir Kimin de tartısı hafif gelirse iştanlarda ayetlerimize zulmeder oldukları için kendilerini ziyana uğratmış olanlardır. Bu tartı kıyamet günü konacak olan tartıdır. Allah Subhanahu ve teala oradaki tartıdan bahsederken orada kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacağını duyurmuştur. Evet. Ve Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayete göre ve vesselam onun bacaklarının inceliğine mi şaşıyorsun? Nefsine elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onlar mizanda uhuddan daha ağırdır demiştir. Ve bir sahabenin bacaklarına bakan yani müminin bir bacağının e, ahirette ne olacağı düşünün. 10. Andor tutuklarını yeryüzüne yerleştirdik ve size orada geçimlilik yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz. Allah Sıfana Kuvveti Teala burada kullarına vermiş olduğu imkanlar hususundaki nimetlerden bahsediyor. Yeryüzünü onlar için bir karar yeri kılmış. Yeryüzüne sarsılmaz dağlar, nehirler koymuş. Orada kullar için duraklar, evler yaratmıştır. Yeryüzünün menfaatlerini onlara bir kılmış. Yeryüzünden rızıklarını çıkarmaları için bulutları onların emrine vermiş. Yeryüzünde ticaretle bulunmak üzere sebepler, kazançlar ve sarılacakları çeşitli vesilelerle geçinlik yaratmış. Bununla birlikte onların ekseriyeti çok az şükretmektedirler. Nitekim Allah Azze ve Celle, Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan tekzalim zalim ve nankördür buyurmuştur. <gülüyor> <gülüyor> 11. Andılsın ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere dedik ki Adem'e secde edin hemen secde ettiler. Ancak iblis müstesna o secde edenlerden olmadı. Allah subhanahu ve teala burada Adem'in şerefine işaret duyurmakta ve düşmanları iblisten sakınsınlar yollarına uymasınlar diye onlara karşı düşmanlığını hem de onlara, hem de atalarına karşı beslediği, çekememezliği beyan buyurmaktadır. 12, 13, 14 ve 15 ve 16 buyurdu ki, sana emretmişken secdeden seni alıkoyan nedir? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Buyurdu ki, öyleyse in oradan. Artık büyüklenmek sana düşmez. Hemen çık. sen alçaklardansın. Dedi ki, bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Buyurdu ki, sen mühlet verilmişlerdensin. Dedi ki, öyleyse, beni azgınlığa mahkum ettiği için, ben de Andolsun ki, senin dost doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım. 17. Sonra Andolsun ki, Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Evet, 18 buyurdu ki, çık oradan alçak ve kovulmuş olarak. Andolsun ki onlardan kim sana tabi olursa cehennemi bütün sizden dolduracağım buyurmuştur. Evet. Allah subhanahu ve teala Aslında selam hoş geldiniz. burada lanetlik şeytanın Adem'e seyde etmeden etmemesinden sonra Allah azze ve celle'den birçok şeyi istediğini anlatıyor ve Allah subhanahu ve teala neler verdiğini teker teker teker burada dikkat ediyor ki biz ondan sakınalım onun bizim düşmanımız olduğunu bilelim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında nasıl dua ediyor ey Allah'ım senden af dünyamda dinimde ailemde malımda afiyet dilerim ey Allah'ım ayıplarımı ört korkumdan beni emin kıl önümden arkamdan sağımdan solumdan ve üstümden beni koru Ey Allahım, Allahım, alt tarafımdan helak olunmaktan sana sığınırım duymuştur. Amin ya Rabbi. Demek ki kardeşlerim, bakın, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de sabah akşam bu duayı ediyor. Tekrarlayayım. Ey Allahım, dünyada ve ahirette senden afiyet dilerim. Ey Allahım, senden af ve dinimde, dünyamda ailemde ve malımda afiyet dilerim. Ey Allah'ım ayıplarımı ört. Beni korkularımdan emniyette kıl. Ey Allah'ım ayıplarımı ört. Beni korkularımdan emniyette kıl. Ey Allah'ım beni önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru. Altımdan helak edilmekten senin azametine sığınırım. Amin ya Rabbi. Bu da melun şeytanın insana her yönden saldıracağı ve Allah Azze ve celle çık oradan alçak ve kovulmuş olarak buyuruyor ve Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayeti andılsın ki onlardan sana tabi olan kim olursa olsun onları cehenneme seninle birlikte dolduracağım diyor Allah subhanahu ve teala bizlere ihlas versin Kamu niyet versin ve Ali Selamun duasında da dediği gibi Rabbim bizi Onun her yönümüzden gelmesinden beri duyursun. 19 Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de dilediğiniz yerden yiyin. Şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. 20 ve 21 derken şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ikinize de vesvese verdi ve dedi ki Rabbimiz sizi başka bir şeyden değil ancak iki melek veya ebedi kalanlardan olmanızı önlemek için yasakladı ve doğrusu ben size öğüt verenlerdenim diye ikisini de Allah adına yemin etti 22 ve 23 böylece onların ikisini de baştan çıkarıp aldattı Ağaçtan tadınca ayıp yerleri kendilerine göründü. İkisi de kendilerini cennetin yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rabları da onlara Ben sizi o ağaçtan nen etmedim mi? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nida etti. İkisi dediler ki Rabbimiz Kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Evet. Allah subhanahu ve teala kardeşlerim, burada Adem ve eşine cennette bir ağaç dışında bütün meyvelerden yemeği mübah kılmış ve iblis ikisine haset etmiş, onları çekememiş ve onların içinde bulundukları nimetin üzerinde onların güzel elbiselerini soyunup alınması için hile yapmış, vesvese vermiş ve bu vesvesesine yalan yere bir de yemini katlayınca Adem ve havayı kandırmış ve ellerinden cennet gibi bir nimetin çıkmasına sebep olmuştur. Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim Adem ağaçtan yediğinde kendisine sana yasafladığım ağaçtan niçin yedin diye sorulmuş. O da bana hava emretti dedi. Demiş. Bunun neticesinde ancak zorlukla hamile kalmasını, zorlukla doğurmasını ceza olarak verdim buyurmuş. Ve bu sırada hava inlemişti. Ona şöyle buyurdu: İnleme sana ve çocuğunadır buyurmuştur. 24 ve 25 buyurdu ki kiminiz kiminize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde bir müddet yerleşip kalmak ve geçinmek vardır. Buyurdu ki orada yaşar, orada ölür ve oradan çıkarılırsınız. Evet. Allah subhanahu ve teala inin hitabından kast edilen Adem Halla ve iblis. En doğrusunu tabi Allah bilir. Burada işlenen hatadan sonra artık yeryüzünde Adem'le iblisin serüveni başlamıştır. 26 Ey Adem oğulları size çirkin yerlerinizi örtecek bir giyimlikle bir de sizi süsleyecek elbise gönderdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki öğüt alırsınız. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hıbbetinde köpekleri öldürmeyi emretti. Güvercinlerle oynamayı yasakladı ve sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Şu gizlilikte gönüllerde olan şeylerde Allah'tan korkun. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki gizlice amel işleyip de Allah'ın kendisine aleyhiniyat elbisesi giydirmediği hiç kimse yoktur. Eğer ameli hayır ise hayır, kötü ise kötü. Sonra biz de sizi süsleyecek elbise gönderdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır ayetini okudu. 27. Ey Adem oğulları. Şeytan ana ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sorarak nasıl cennetten çıkardıysa sakın size de bir fitne yapmasın. O da taraftarlarını da sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanı iman etmeyenlerin verileri yaptık. Evet Allah Subhanahu ve teala burada da Adem oğullarını ibret ve benzerlerinden sakındırıyor. Onun beşeriyetin atası Hazreti Adem'in nimetler yüzü olan cennetten yorgunluk ve meşakkatler yüzüne çıkarmaktaki düşmanlığını örtülü olduktan sonra ayıp yerlerinin açılmasına sebep oluşunu beyan etmekte ve sakının diyor. Bunlardan sakının. 28, 29 ve 30 onlar bir hayasızlık yaptığı zaman, biz atalarımızı da onun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti dediler. De ki, Allah hiçbir zaman hayasızlığı emretmez. Siz bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun ve dinde ancak kendisine muhlisler olarak yalvarın ilk önce sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz bir kısmını hidayete erdirdi bir kısmına da sapıklık hak oldu çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler ve onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlardı aleyküm selam ve rahatlıkla Mücahit diyor ki kardeşlerim müşrikler Beytullah'ı çıplak olarak tavaf eder ve annelerimizin bizi doğurduğu gibi tavaf ediyoruz derlerdi. Kadın ayıp yerine deriden örülmüş küçük bir parça veya bir şey koyar ve bugün bazısı veya hepsi görünür. Ondan görüneni beni helal kılacak değil derdi. Allah Azze ve Celle ise onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman biz atalarımızı da onun üzerinde bulduk. Allah da bizi bununla emretti ayetini, dediler ayetini indirmiştir. Evet kardeşlerim, şeytan onları nasıl aldattı? Ben önce bu ayetleri ilk okuduğunda Allah Allah derdim. Kerviye gittiğimde Allah hamdolsun, Rabbim hacına sibettiğimde oturdum insanlara baktım çünkü. Biz duyduk, okuduk, işittik ki bu Kabe hiç boş kalmamış. Ne cehalette, ne de İslam'da. İnsan düşünüyor nasıl böyle Allah'ın beytinde hem de yani mukaddes topraklarda anadan örüya çırılçıplak nasıl dolanır? Nasıl aldatır? Bazen insan şaşırıyor. Yani inanaması değil de yani bu kadar da olur mu diyor. Ama düşünün kardeşlerim bugün kermes adı altında bilmem defile adı altında maya defilesi adı altında öyle haftalar öyle şeyler işleniyor ki insan bunları görünce evet diyor bugün nasıl aldatmışsa o günde böyle aldatıyor diye insan içinden geçiriyor evet Allah subhanahu ve teala bizleri haktan ayırmasın şeytanın şerinden şeytana benzer insanların şerinden bizleri uzak kılsın evet bir kimsenin yapmış olduğu bir günahın veya inanmış olduğu bir sapıtlığın doğrulana dair bilgisi olduktan sonra da işlemesi dışında Allah'ın kimseye azap etmeyece. yani kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahremiyeti, cehaleti nispetinde tövbe etme hakkı vardır. Allah bile bile bizi günah işlemekten beri buyursun. Günahını gören, ağlayan, ondan mağfiret dileyen korkan ve tövbeden ve karşılığında da tövbesi kabul edilen kulların arasına Rabbim bizlere de koysun. Amin Ya 31 Ey oğulları her mescidin yanında zinetlerinizi alın ve yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Bu ayeti kerime kardeşlerim müşriklerin Beytullah'ı çıplak olarak tavaf etmelerindeki dayanaklarına bir reddiyedir. Müslüm'den gelen bir rivayette hem kadınlar ve hem de erkekler Beytullah'ı çıplak olarak tavas ederlerdi. Erkekler gündüz, kadınlar da gece. Kadın, bugün bir kısmı veya tamamı görünür, ondan görüneni ben asla helal kılacak değilim derdi. Allah subhanahu ve teala her mescidin yanında zinetlerinizi alın buyurdu. 32 De ki Allah'ın kulları için çıkardığı zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlara tahsis edilmiştir. İşte biz ayetlerimizi bilen bir kavim için böylece uzun uzun açıklarız. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kendiliklerinden ve Allah tarafından bir hüküm olmaksızın yiyecek, içecek ve elbiselerden bazılarını haram kılmanları red sadetinde ey Muhammed kendi uydurmaları ve bozuk görüşleriyle bazı şeyleri haram kılan şu müşriklere de ki Allah'ın kulları için çıkardığı zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmış her ne kadar dünyada kafirler inananlara ortak olsalar da bunlar dünya hayatında Allah'a iman eden ona ibadet edenler için yaratılmıştır kıyamet günü ise Sadece onlara tahsil edilmiş olup kafirlerden hiç kimse onlara ortak olmayacaktır. Zira cennet kafirlere haram kalınmıştır. Allah subhanahu ve teala bizlere sirdesi nasip etsin. 33 34 35, 36 ve 37 peki Rabbim, açığıyla, gizlisiyle tüm hayasızlıkları, günahı, Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemelerinizi haram kılmıştır. Evet, aleyhissalatü vesselam, Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebepledir ki, hayasızlığın açını da gizlisini de haram kılmıştır, buyurmuştur. 34-35-36 Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Ey oğulları, İçimizden size ayetlerimizi anlatan peygamberler gelince her kim ki sakınıp güzelirse artık onlar için bir korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar işte onlar ateşliklerdir. Onlar orada temelli kalıcılardır. Evet. Rabbimiz her ümmetin her asır ve neslin bir eceli vardır. Kendileri için takdir edilmiş ecelleri gelince bundan ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirlerdir. 37 Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalan sayanlardan daha zalim kim vardır? İşte onlara kitaptaki payları erişecektir. Nihayet elçilerimiz canlarını almak üzere onlara geldiklerinde diyeceklerdir ki Allah'tan başka tatar olduklarınız nerede? Onlar da derler ki onlar bizi bırakıp kaçtılar ve onlar kendi aleyhlerine gerçekten kafir olduklarına şehalet edecekler. Evet. Allah Sıfâne ve Teala Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalan sayanları tamamen zalim olarak nitelendiriyor ve onlara erişen erişecek diyor. Ve melekler de müşriklerin canlarını aldıklarında yani ölüm anında onları korkutup ruhlarının cehenneme gireceğini haber vererek onların azabını kat kat artırır. 38 ve 39 buyuruyor ki sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla girin ateşe. Her ümmet girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler, öncekiler için derler ki Rabbimiz işte bizi bunlar saptırdı. Onun için bunlara ateşten katmerli azap var, azap der buyurur. Allah hepiniz için katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniz. Öncekiler de sonrakilere sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse ne kazandıysanız karşılığı olan azabı kabul dediler. Evet kardeşlerim. Burada değerli çoklu olanlar değerli toplu gözükenler Allah'a isyan edenler Allah'ın ayetini ters düz edenler kendilerini güçlü zannedenler bağıranlar, haykıranlar çağıranlar, depinenler çığlık atanlar nasıl ki burada harfi gördükleri Allah'a azze ve celle'ye inanan kullar, kullarını horladıkları onlara aşağılık sözler söyledikleri gibi aynı hareketleri ahirette de kendilerine iftira atacaklarını, kendilerine karşı birbirlerine lanetçi olacaklarını ve birbirlerinin ateşinin daha fazla olacaklarını söylüyorlar. Allah bizleri dünyada da, ahirette de dost olanlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala birbirine düşman olup, birbirini çekiştiren, iftira atan, tecessüs eden ve birbirini kıybet edenlerden değil, Kardeş olanlardan olsun Allah subhanahu ve teala bizleri hep hayırda kafatlandırsın. Sadık olan dostlarıyla dost olmamızı nasip etsin. Yoksa işimiz çok zor. 40 ve 41 Muhakkak ki ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara işte onlara göğün kapıları açılmaz. Ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde bir döşek ve üçlerine de örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölüm anından bahsederken ölüm meleği kafir olan bir ruha en Korkunç şeklinde gelir ve onun ruhunu sırtına vura, vura alır diyor. O kula hiçbir ceza verilmese, ölüm meleğinin o şekilde gelmesi ona bela ve azap olarak yeter diyor. Sonra onun ruhu çok pis kokan bohçalara, çuvallara doldurulur ve göğe doğru çıkar diyor. Gök kapısındaki melek bu pis koku nereden geliyor dediğinde... O falan sadir kulun ruhu dendiğinde yok olsun, gitsin o denir diyor ve gök kapıları ona kapanır diyor. Bunun aksine ise kardeşlerim, işte ayeti kelimede kerime, gök kapıları ona kapanır ayetin işaret ettiği budur. Aleyküm selam ve rahmetullahi Hoş geldiniz. Allah s.a.v. Eğer diyor kişi müminlerdense ölüm meleği ona o kadar güzel surette gelir ki ona hiçbir nimet verilmese sanki o an ona yeter diyor. Ve yanında birçok güzel keseler kokular olan o ruhunu koyacakları kese getirilir ve tereyağından kıl çeker gibi o ruh ondan çıkar ona konur ve göğe doğru gider o gökteki melek der ki diyor Bu güzel koku da nereden geliyor O falan salih kullardandır Allah'ın huzuruna çıkıyor dendiğinde Melek hoş geldin der ve kapıyı açar Ve bu böylece devam edecektir. Allah subhanahu ve teala bizi bunlardan eylesin Ve yine burada Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar Cennete giremezler buyurmuştur Allah subhanahu ve teala müşrikleri, kafirleri cennete girmeyi haram kılmış ve burada da deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler diye de hükmünü koymuştur. Hiç umutlanmayın. Hiç aklınıza getirmeyin. Onlar için cehennem bir döşek ve üstlerine de ölçüler var. Duyurmuştur. 42. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince ki biz hiç kimseye gücünün yetmeyeceğinden başkasını yüklemeyiz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Hı. 43. Yürüslerinde kinden ne varsa söküp atmışızdır. Altlarından ırmaklar akar ve derler ki hamdolsun Allah'a ki bizi buna hidayet etti. Eğer Allah bizi hidayete erdirmemiş olsaydı, biz hidayete erecek değildik. Amca ki Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişlerdir. Onlara yapmakta olduklarından dolayı mirasçı kılındığımız cennet işte budur diye seslenir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada iman ve salih amelden bahsediyor. Mutsuzların yani cehennem mehli olanların durumunu zikredip Allah'ın ayetlerini inkar eden ve ona karşı büyüklenenlerin tersine iman edip de salih ameller işleyenlere gelince diyerek burada imanın ve amelin kolay olduğuna işaret ediyor. Ve hiç kimseye Rabbimiz gücünün yetmeyeceğinden başkasını yüklemeyiz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada temelidir temelli durlar diyerek göğüslerinde çiğ ve çekememezlikten ne varsa söküp atmışızdır buyuruyor bakın ve vesselam efendimiz ne buyuruyor müminler ateşten kurtulduklarında cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar da dünyadayken aralarında olan haksızlıklardan dolayı onlara kısas yapılır Nihayet bunlardan temizlendiklerinde cennete girmelerine izin verilir. nefsine elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onlardan birisi cennetteki evinde dünyadaki evinden çok daha rahat ve orayı çok daha beğenir durumdadır. Göğüslerin, Göğüslerinde kimden ne varsa söküp atmışızdır. Altlarından ırmaklar akar ayet hakkında. Cennet ehli cennete sevk edildiklerinde ona ulaşırlar ve kapısı yanında bir ağaç bulunur. Ağacın gövdesinde iki kaynak vardır. Birisinden içerler ve kalp haset ve kin sökülüp atılır. İşte bu şarabı tahurdur. Diğerinde yıkanırlar ve üzerine güzel nimetler akar da ondan sonra ebediyen dağınık olmazlar ve asla yorulmazlar buyurmuştur. 44. cennet ashabı cehennem ashabına Rabbimiz'in bize vaad ettiği hak bulduk, Vaat ettiğini hak bulduk. Siz de Rabbimiz'in size vaat ettiğini hak buldunuz mu diye seslenirler. Evet dediler. Bunun üzerine aralarında bir münazi Allah'ın laneti zalimlerin üzerine geldiği seslendi. 45. Onlar ki Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğritmek isterler ve onlar ahireti de inkar edenlerdir. Allah-u ve Teala kardeşlerim burada, Araf 44 45'te buraklarına yerleştiklerinde cennet halkının cehennem halkına nasıl hitapta bulunacağını haber veriyor. Bu bir ayıplama ve azarlama şeklidir. Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk siz de Rabbiniz'in size vaat ettiğini hak buldunuz mu? Onlar da bu soruya evet diye cevap veriyorlar. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Saffat suresinde kafirlerden dostu olanlardan bahisle bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür. Der ki Allah'a and olsun ki az kaldı beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de oraya götürülenlerden olacaktım. Biz bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Ancak ilk ölümümüz müstesna diyeceklerdir. Allah subhanahu ve teala orada bizleri iman edenlerden kılsın kardeşlerim. Hüsrana uğrayıp orada birbirine düşenlerden değil. Amin ya Rabbi. 46 ve 47 iki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde her birini simalarıyla tanıyan adamlar vardır. Cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz girmeyen ama uman kimselerdir. Gözleri cehennem asabından tarafa çevrilince de Rabbimiz bizi zalimler ile beraber bulundurma derler. Evet, orada Meleklerin dahi inanan ve inanmayan insanlara sakındıkları, konuştukları sözler ve yüz ifadeleri dahi değişik. 48 ve 49 Araf atabı simalarıyla tanıdıkları adamlara seslenirler. Topluluğunuzda büyüklenmek de olmanızda size fayda vermedi derler. Bunlar mıydı kendilerini Allah'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin etmiştiniz girin cennete size hiçbir korku yok ve sizler üzülecekler değilsiniz evet. Allah subhanahu ve teala Araf ehlinin cehennemde simalarıyla tanıdıkları müşriklerin ileri gelenlerini ve kumandanlarını ayıtlamalarını haber vererek onlara topluluğunuz çokluluğunuzda büyüklenmekte olmanız da, bakın size fayda vermedi ne topluluğunuz ve ne de çokluğunuz sizi Allah'ın azabından kurtaramadı. Bilakis azaba ve cezaya tükar oldunuz diye onlara seslenecekler diyor. 50 ve 51 Cehennem ashabı cennet ashabına sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtın diye seslenirler. Onlar da derler ki doğrusu Allah onları kafirlere haram kıldı. Hani selam oğlum? Onlar ki dinlerini alayla eğlenceye aldılar. Dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bu günlerine kavuşmayı nasıl unutmuşlar idiyse ayetlerimizi nasıl bilerek inkar etmişler idiyse biz de bugün onları öylece unuturuz. Rabbimiz Tanrı Huvvet Teala burada cehennem ehlinin zilletini onların cennet ehlinin içecek ve yiyeceklerinden istemelerini ve onların isteklerine icabet edilmeyeceğini haber vermektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazın akabinde cehennem azabından ve kabir azabından Mesih-i şerinden Allah'a sığınmıştır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri cehennem ateşinden korusun kardeşlerim. Öyle bir ateş ki insanın derisini döken, sonra giydiren, sonra dökendir. Ama bunun zıttına Allah Azze ve Celle'nin cennet nimetlerini gözün, gönlün idrak edilemeyeceğini de şöyle bir düşünürsek işte bunun bedeli var. Ayetlerin baş tarafından şöyle yakalayacak olursak itaat edenler ve etmeyenler, boyun eğenler, eğilmeyenler, dikilenler, kibirlenenler, mütevazi olanlar. işte kim bunlardan birini seçerse ona göre de karşılığı var. Allah bizleri huşuyla, ihlasla boyun edenlerden, eğenlerden kılsın. 52 ve 53 Andolsun ki biz onlara bir kitap indirdik. Onu bilgiye dayanarak uzun uzun açıkladık. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmet olarak. Onlar onun tevilinden başkasını bekliyorlar. Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı getirmişti. Şimdi bize şefaat edecek var mı ki şefaat etsin, yahut geriye çevrilir miyiz ki yapmış olduğumuzdan başkasını yapalım? Onlar gerçekten kendilerini hüsrana uğratmışlardır ve uydura geldikleri şey kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Burada Rabbimiz ve Teala hidayet ve rahmet kitabı olan Kur'an'dan bahsetmiştir allah Teala kendilerini Resulünün kitabıyla birlikte göndermek suretiyle müşriklerin mazeretini kabul etmediğini, onlardan özlü kaldırdığını haber veriyor.